Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ee, günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda bugün Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve konuğumuz Murat Yalçın. Tekrar hoş geldin. Hoş geldin, hoş bulduk. <gülüyor> Hep beraber hoş geldik aslında, <gülüyor> doğru. Ee, Murat Yalçın'la bu ikinci e, programımız. Ee, i̇lk programımızda e, Murat'ın Edebiyatı'nın ana hatlarından e, bahsetmiştik. Ve Edebiyatı belirli tanımlara... E, hapsetmek yerine mümkün olduğunca bunu açmak, e, kelimelerin tarihi ve kültürüyle okur okur olmanın yazar olmakla ilişkisi hmm. üzerinde e, durmuştuk. E, burada <gülüyor> biraz şeyle başlayalım istiyorum ben. E, yine senin edebiyatının iki... Ben çok seviyorum evet. bunları. <gülüyor> İki ilginç ürünüyle, ne, evet. yani ne diyeyim bilemiyorum. İçimde Oğuz Atay ile Orhan Gencebay ikizi yaşıyor ve kontrol, kontrol kalemi, high bin post-it. Bunların her ikisi de birbirinden ilginç. Ee, i̇lki, içimde Oğuz Atay ile Orhan Gencebay ikizi yaşıyor. Editöre e-postalar aslında senin... Yıllar içerisinde sana gelen e-postaları hikayeleştirmen. Ee, evet, şekilde. evet. Ama aslından evet, yola çıkarak e, aslından, değil mi? Aslından evet. Bazen bazılarında aslını neredeyse koruyarak. Hı hı. Hatta kendilerinden izin aldığım hı hı. bir iki kişi var. Yani kendileri kendilerini biliyorlar. Hı hı. İsminizi <gülüyor> kullanmayacağım değiştireceğim ama mektubunuzu bu şekilde... Ee. bir kurgunun içi parçası hı. olacak hı hı. şeklinde. Peki bu nereden aklına geldi? Sadece bir, <gülüyor> hani sadece bir yayıncılıkla ilgili bir şey değil bu kitap ee, sonuçta. Yani yayıncı olarak e, kitaplık dergisi editörü e, olarak bana gelen e, hı hı. bana verilen tepkiler aslında. Bana gelen mektuplar değil. Hı hı. Belli olaylar belli bir takım e, yazışmalar, bir takım temaslar neticesinde birçoğu olumsuz sonuçlanmış temasların arkasından bana bir tepki de bir sistemle ya da kendine bir teselli bulma ve konuyu kapatma derdiyle böyle biraz kızgınlıkta böyle aşırı bir duygularla yazılmış keskin duygularla yazılmış mektuplar bunlar düzen yani oluyor zaman zaman bazıları çok Etli butlu oluyor Yani böyle hakikaten etraflıca böyle <gülüyor> Hı -hı. Hani okurken ben okur olarak zevk alıyorum Hı -hı. Hani bana aslında kötü şeyler Söylüyor Belki beni yeriyor eleştiriyor Hatta yani hakaretimiz Aslında sayılabilecek <gülüyor> şeyler de içerebiliyor Ama ben okurken keyif alıyorum Çünkü güzel Yazılmış Hı -hı. İyi yani İyi o duygusunu, evet Duygusunu böyle güzel dile getirmiş O dile getirme beni cezbediyor Hı hı. Benim orada konu ben değilim Konuyu falan unutuyorum ben orada Dilin, Dile gelen mektubun Yani mektubun güzelliğini yakalıyorum hı hı. Orada hemen okurduğum devreye giriyor Onları işte böyle bir kenarda Saklıyordum Yer yer bunları iş yerinde arkadaşlarımla Dayanamayıp paylaştığım da olur ya Böyle bir mektup böyle söylüyor bana falan diye <gülüyor> <gülüyor> Üzerinde tartışırız ve e Yani eğlence de o o Çıkar bazen bunlardan Çünkü ilginç şey Ama ilham var. da çıkıyor yani. Evet işte bu tip mektupları e, böyle öğlen boşluklarında, iş arasında, 2000'li yılların ortalarında oldu bu sıklıkta. E, ben de cevap yazmadım onlara ama e, o mektupları böyle bir e, kendi metnimmiş gibi yaparak hı hı. E, aslında e, şey yaptım ne diyelim. Onu bir e, estetik bir şeye dönüştürdüm. Evet. O sert e, yani bu. E, Edebiyat ve yazı ve yayın dünyası içinde bana sert ve olmaması gereken hı hı. ilişkileri, sözleri estetize ederek hı hı. bir şeye dönüştürdüm. Bir kılıf hı hı. içine koydum ve bunu yayınlaması sebebim de bakın hani böyle çok güzel edebiyat, kültür, sanat hani böyle çok naif, güzel, mutlu, dingin alanlar değil. Çok sert şeyler de oluyor bunun içinde ama... İşte bunlara böyle gülümseyerek tebessüm etmemiz için size bir demet, bir buket hazırladım <gülüyor> demek istedim. Evet yani yine aslında kurgunun bir parçası evet. ama bunların hepsi yani, kurgu. E, benim öykülerimi okuyan yakın yazar e, arkadaşlarım e, aslında öykü olarak yayınlamalıydın dediler. Yani yayın evi dizi olarak öykü kitabı bu dedilerse. Ama ben hiç öyle e, kurgulamadığım ve hiç öyle bakmadığım için en baştan itibaren ee, böyle düşünmedim ama onlara da hayır öykü değil dem <gülüyor> diyemem evet, çünkü bir kurgusallık yani, var evet, tabii, çünkü tabii. Ee, bir de bu Haybın Postit ee, bu da, bunu evet. ben çok seviyorum bu kitabı ve benim böyle <gülüyor> zaman zaman hep e, tabi şimdi elimdekiler hep temiz <gülüyor> baskılar <gülüyor> böyle zaman zaman hep e, açıp okuduğum <gülüyor> e, bir kitap bu ve hem insanın ufkunu açan bir kitap birçok e, fikirler evet. e, geliyor. Ama mesela bunu da bir günce olarak yayınlamak yerine değil mi? E, bir yazarın güncesi gibi değil de ben mesela öyle düşünmüştüm. Hani bu yazarın güncesi mi? Yani, ya da bir okuma güncesi onu mi? Onu bir Sen de, de diyorsun? gibi düşündüm Seval. Yani hı hı. şöyle düşündüm. E, bir roman bile olabilir onu aslında benim evet. kafamda. Hı hı. Yani oradaki e, yazan e, bu kitabı yazan Murat Yalçın bir roman kişisi olarak kurgulanıp. Hı hı. Ee, bir yazarın e, <gülüyor> tarı evet. yani e, evet. bir dış hikaye hı hı, yani, çerçeve. bir çerçeve hikaye e, kurup onun içine bunlar hı hı. ama tabii bu kadar olmazdı o zaman herhalde ya da olabilirdi bilmiyorum yani aslında bir edebiyat e, ortamının hı hı. anlatan bir romanla dönüşebilir mesela halen de o evet, tip e, şeyler renkler taşıyor içinde benim gözümde öyle hikayeler doğru. var aslında doğru yani bu da yani defterimde tuttuğum yazı ve de okuduğum kitaplardan aldığım notları kurmacı olmayan hikayelerime olmayan girmeyen cümleler ya da sözler onlar bir edebiyat düşüncesi Evet taşıyan. edebiyat düşüncesi evet. evet evet. yani başta hep o söylüyorum işte yani bir edebiyat kişisi adamı min bir yansıması bu da yani benim kendim Hı. için aldığım Evet. Yazı yazarken aldığım ama yazıda kullanmadığım bir takım notlar geliştirilmesi gereken aslında bazı hı hı. başlıklar. Ya aslında biraz şey gibi hani e, tabii tam adını deneysel edebiyat olarak koymadık baştan beri ama hani senin için böyle yorumlarda bulunan hı hı, e, eleştirmenler evet. oldu. Ee, hani bu Ferit Edgün'ün de mesela hı, ders notları, ders evet. notları evet. gibi yani bir, bir nevi evet. insanlar için hani başka senden hani diyorsun ya kültür hı hı. tarihi o hı hı. kelime hı hı. aslında bir, bir zincir ve bir bütünlük hı hı. gibi düşünmek edebiyatı evet. yazarı da öyle konumlandırmak evet. e, ve hani senden sonra gelecek olan yazarlara bir mektuplar hı hı. bırak ve hani onlara bir ilhamlar ya da bir serpiştirilmiş şeyler yani, bilmiyorum. E, bu biraz böyle altını çizdiğimiz cümleler gibi hayal Hı -hı. ettim işte yani e, sevdiğimiz bir yazarı okurken bir röportajında bile böyle hoş bir Hı -hı. cümle olur veciz ifade edilmiştir yani ifade edilişinde de bir Heh, ifade. E, şey var e, vecizlik vardır ve o zihninizde aynen ezberinde gelir okuduğun anda ve düşünce de taşır barındırır Hı -hı. ve e, o biz yani, o düşünceyle tartışmaya da başlarsınız, ilişki de kurmaya evet. başlarsınız. Ha böyle diyor ama falan evet. diye sizi geliştirir. Yani o tarz zihin açıcı. Balon gibi, evet, düşünce evet, balonları evet. gibi. O aslında. tip cümleler, o tip sözler onları hani, tamamen edebi benim gibi olan okur, yazar arkadaşlarımı, dostlarımı hani ortak etmek, kendi şeyime gibi düşündüm onu da. Ama Okur nezdinde de oldukça ilgi gören bir ee, kitap bu. Evet, yani... onun farkındayım. Bir taraftan e, emin değildim bunu kitap yapmak, yani kitap e, olabilir mi bu böyle bir malzeme diye. E, Enis Fatur bunu e, kitap Hı. olabileceği konusunda beni ikna eden ilk kişi o olmuştu. Hatta o yayınlayacaktı sonra olmadı başka Hı. bir yayın evinde. Yani e, bir yayınlama sürecinin bir 4 yıla falan e, yıldığı için böyle bir şey olmuştu. Bu arada ben de gelgitler yaşamıştım hani hayda hmm. kitap böyle bir kitap boom olmalı mı benim diye. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama şimdi görüyorum ki e, günü böyle i̇yi geçen, yayıncı ve evet. o, günü okumak da yazmak da geçen bir insan olarak e, yani evet. geride epey bir zaman e, yıl bırakmış bir insan olarak hani evet. böyle bir kitapta olmuş olması e, evet, çok iyi. Evet. Bir de edebi Çarsın. görüşlerimi şey yapan, toplayan da bir şey. Evet. Bazen benim de işime yarıyor. Herhangi bir konuda <gülüyor> buradan bakıp ha böyle demiştim bu konuda diyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzel. Ee, Murat e, biz e, yine Peramera'dan çalmaya devam ediyoruz. Biraz Peki. böyle kitaba e, plak muhabbeti yapmış olduk ama e, ilk bölümde ilk e, programımızda bir türkü çalmıştık. Ama bugün daha başka bir şey ee, çalacağız değil bugün, mi? Evet Iron Maiden'dan Fear of the Dark. Walking a dark road, at night or strolling through the park When the light begins to change, I sometimes feel a little strange A little anxious when it's dark Fear of the dark Fear of the dark I have a constant fear that something's always near, fear of the dark, fear of the dark, I have a phobia that someone's always there. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Murat altında konuşmaya devam ediyoruz. Ee, Murat, biraz şeyden de bahsedelim istersen. E, şimdi programımızın çünkü yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. E, bu e, senin edebiyatında e, okurluğun önemli olduğunu sen kendin de işte söyledin... E, bu yazarların metinlerine göndermeler yapmak, onlarla bir he, yani metinsel anlamda hemhal olmak, hı hı. öyle bir akrabalık kurmak, yani bir yani. nevi akraba olmak gibi yani. onlarla. Ee, bunu kendi metinlerine e, yani nasıl kullanıyorsun ee, şöyle, ya da neden bunu yapıyorsun? E, belki de yani yayıncı da olduğum için e, yani 24 saatim <gülüyor> yani e, kitaplarla ve e, yazıyla geçiyor. Başka da bir, bazen e, hayatımın içinde ba başka bir şey, başka bir renk bazen e, hiç olamıyor da yani yer kalmıyor, <gülüyor> zaman kalmıyor. Onun getirdiği şey, hani e, insanlar e, günlük hayatta bir takım gözlemlerini taşırlar. Benim de artık yani gözlemden çok bazen e, kitaplar ve yazarlar benim gözlemim. Yani okumalarım da benim gözlemime ve benim hayatımın bir parçası. E, yani... Şundan tabi sakınmaya çalışıyorum. Böyle işte Bilge Karasular'ın, Vistat Fener'lerin yani bu 50 kuşağı sonrası Ferit Edgüller'in 60'lı yıllarda öykücülüklerine söylenen takılan bir şey vardır. işte entelektüel hikaye. Yani o döneme için tabi ayrım getiren bir ifade. Evet. yani. Öyle bir şey benim hep ilgimi çekmiştir. Ee, yani kendimi biraz da öyle görüyorum ister istemez. Çünkü <gülüyor> evet. yani kitapların e, yani arkasında e, hayattan çok kitabiyat evet. e, var da Ben öyle düşünüyorum. Yani bir yazınsal mirası e, hı hı. taşıma e, derdi de var. E, böyle olunca e, metinlerim de kurmacanın da bazen bir parçası oluyor. Hatta yaşayan e, bazı öykülerimde. Sanırım karga Arif'teydi bazı hikayelerinde yaşayan hepimizin bildiği edebiyatçılarımız yazarlarımız Var mı? Ee, bir hikayenin parçası oluyor, olabiliyorlar. Evet ama bu şey anlamında da yani o metinleri diyalog kurar hale getirmek mesela doğanızdan da hmm. sanırım yazılı ilişkiler Evet. yani tam da bir yazılı ilişkiye evet. dönüştürmek. Ee, bu da aslında şey gibi Yani sanat çok yani Resimde falan da olabilecek hı hı. bir şey Kolaj gibi hı hı. Yani Onları böyle belirli bir çerçeveden çıkarıp Hatta daha zamansız hı hı. kılmak hı hı. Böylece hı hı hı. Ee, Bu da hani mesela bir yani Hepimiz metinlerde birçok şey yapabiliriz Hani Metin sadece okunabilen bir şeye dönüşmüyor o zaman evet. yani Sen onu alıyorsun Bambaşka bir şeye dönüştürüyorsun evet, aslında evet, bir, bir evet, şekilde evet. Yani Bu da yani bir tavır olarak da şey... evet bu bende çok erken yaşlarda başlayan bir şey yani bilinçsizce erken yaşlarda o yüzden vurguluyorum hani bilinçsizce başlayan bir şey mesela benim ilk yayınlanmış öykülerimden birisi çok ilginçtir yani birkaç yerde söylemiştim üzerinden çok zaman geçtiği için rahatlıkla söyleyeyim bir kitaptaki bir hastanın psikoloğuna yazdığı mektup mesela hı hı. Bir kitapta var bu yani 1930'lı yıllarda. Ben onu alıyorum ee, bir başlık koyuyorum tırnak için alıyorum hı hı. yani bu bugün Çağdaş Sanat'ta hani e, evet Hurda, Çağdaş Sanat e, evet. Cüye gidip buradan evet, evet, evet. Hurda'dan bir şey alıp e, sergilemek ensasyon, yani salonda sergilemek. E, bir sergi salonunda bir başka objenin yanına koyduğunuzda evet bambaşka bir şey e, dönüşüyor başka bir şey oluyor ve bir sanat nesnesi haline geliyor Hı. yani bunu bu var benim evet, evet. bir, bir nevisyon evet, evet, gibi gücüğümde bu var ve bu, bu, bu daha ama bütün anlam yani aslında bu farklı şekillerde görebilmeyi de evet, mümkün kalıyor evet. Dolayısıyla senin edebi yani senin metinlerine baktığımızda ben bazen mesela şey yaparım bazı metinleri açıp Cümle okurum oradan. Hı hı. Cümle. Evet. Bazı yazarlar okuyamazsın cümle evet, cümle evet. mesela. Bütün okuman gerekir. Hı hı. Ama sende böyle bir şey var. Cümle ee, okuyabiliyoruz. Evet, evet, evet. Yani cümle cümle yazıyorum çünkü hakikaten. Çünkü yani öykü böyle bir çırpıda çıksa bile sonra cümle cümle üzerinde durulduğu için yani bir dize kurar gibi biraz. Dize kurmak gibi, yani evet. Yani bir şairin dize düşürmesi, evet. dize kurması gibi böyle aylarca, günlerce o bir dizeyle kapasında parlatmaya böyle tespih Hı -hı. çeker gibi elinde böyle ondan yaşaması gibi. Bazen e, bazı öykülerde bazı cümleler böyle beni şey yapıyor. Hı -hı. Uğraştırıp duruyor böyle bir torna şeyinde hani böyle zımparalıyorum evet, bozuyorum evet. bir daha. Tekrar hani, uğraşmıyor e, gibi. Böyle şey bilge karası şeye benzetirdi böyle berber saç tıraşına. Karıştırıyor bozuyor ıslatıyor kesiyor falan sonra bir fön çekiyor kurutuyor şekil veriyor. Sonra bakıyor bir daha bozuyor evet. orayı da kesiyor. Evet, evet yani sonuçta inşa etmek Evet bozup bozup hı hı. E, bakıp, Yapmak Bir yani. mesafeden bakıp bir daha hı hı. Yani e, bazı yani öykülerim hakikaten e, bu şekilde Biraz bu şeyle de ilgili sanırım Hani hep bahsettiğin bu çalışma şekliyle de ilgili bir şey Mesela aforizmaya dönüşmüyor cümleler hı hı. Bu çok önemli hı hı. bir şey bence e, Öbür türlü aforizmaya dönüştüğünde bir cümle anlamsız. Evet. Yani ya, aforizma çünkü bir hani felsefi anlamda bir hı hı, aforizmadan hı hı. bahsetmiyorsa yani bir anlam yüklü bir şey değil aslında bugün. Ama cümle cümle okunabilen şeyler hani evet. yüklü şeyler olarak geliyorlar. Ben e, bunu söyleyince şunu e, da söylemem gerekiyor. Ben bazen e, kendi ifademle, kendi cümlemde ama herkesin bildiği bir hı. aforizma gibi ya da bir hikmetli söz gibi evet. o düşünceyi e, Göndermeye yani taşıyan bir cümle kurmayı hı. da seviyorum ama evet. o yaparız şeyi kullanmadan, o herkesin bildiği kalıbı kullanmadan. Hı. Evet, yani bozarak. <gülüyor> başka bir kalıp da ama düşünce aynı. Evet, düşünce aynı ya da bozarak işte evet. bu ensasyonun başka bir şekli belki evet. de. Ama hiçbir zaman işte ben mesela yine seninle ilgili eleştirilerde bu postmodern bir takım hı hı. şeylerden falan bahsedenler olmuş ama yani yani tabii bu, bu da çok yorum değişebilen bir şey sonuçta ama postmodernizm boşaltan bir şey aslında. Sadece oyunbaz bir şey. Ee, tabii. Ama bu yani senin metinlerinde yapmaya çalıştığın şey te salt, oyunbazlıktan ibaret değil İy gibi değil, geliyor değil. bana. Ben hep arkasında böyle e, sağlam bir düşünce ve e, evrensel bir duygu. Yani insani evet. bir duygu, bir durum. Yani e, tamam bu dilde üretiyoruz, bu dilde yazıyoruz ama e, bütün insanlık insanları, hı. bütün dünyayı e, ve insanoğlunu hı hı. düşünerek. Hı. Yani hı. biraz daha felsefi e, bir e, boyuttan bakıyorum. Yani bu noktadan yok diyorum. bir Sağlam bir şey taşıması gerekir diye. Evet yani bu hani günümüzde de Oruç Oroba'nın yazdıkları şeyler de evet. mesela öyle salt, belirli şeyleri evet. e, ne diyeyim kıstırılıp daraltabilecek şeyler değil. E, Murat çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Maalesef teşekkür bizim programımız yine sonuna geldik. Evet, burada bizimle birlikte olduğun için çok teşekkürler. Bugün neyle veda edelim? Doktor, insanın azıcık alıngan olması iyi midir? Nedir bilmiyorum. Aptalca bir kendini beğenmişlik sinmiştir alınganlığa az çok. Alınganlığımın sıfıra indiği tek yer evimdir diye düşünmeye başladım sonucu öğrenince. Bir ürperti tepeden tırnağa geziniyor bedenimde. Gülesim geliyor. Gülüyorum da bir kuytuda. Bu saatten sonra tuvalet masasında adlanıp pullanacak ne vakti ne hali kalır ya tümcelerin. Gönül rahatlığıyla anlatıyorum ya. Doktorlar son tahlilde en iyi olasılıkla bir yıllık ömrüm kaldığını söylediklerinde umarsız, umursamaz bir gülümseme yayılmıştı yüzüme. Kara bulutların arasından sıyrılmış donuk bir kış güneşi. Olsun, o oh olsun, gülümseme gülümsemedir. Yaşama ayak uyduramayan biri için biçilmiş ömrün içinde azıcık alınganlıklar olması kimseyi rahatsız etmez. Kendimi sevdiğimi söylüyorum. Gizli bir buluşmada dudaktan dökülen bir mırıltıyla. Araya giren o yabancı ses bozuyor dinginliğimi. Nedir? Doktorların kafa kafaya verip işaret parmaklarını yüzlerinde gezdirerek konuştukları, en iyi olasılıkla bir yıllık ömrünüz varın, en iyi olasılıklası üstünde tartışıp durmaları. Gülümsememden ürktüler, birbirlerine baktılar. Oracıkta düşüp ölmesi gereken biri, yani ben. Karşılarına geçmiş gülümsüyor. Onlarda dalga geçiyor sandılar. Daha bir yıl, aşağı yukarı bir yıl daha yaşayacak olmama sevinmediler mi? Hastanenin kırılgan aydınlığında donuk bir kış güneşine benzese de gülümsememin tek nedeni buydu.